Uçma yeteneği ve uçma bozuklukları Uçma yeteneği 3-4 yaşlarında yitirilmektedir. Ailenin durumu ele almadaki tavrına ve bununla beraber fiziksel ve çevresel etkenlere bağlı olarak bu süre daha az uzayabilir. Çocuğun kişiliğinin oluşması erken yaş uçma pratikleriyle ve uçma sonrası süreçte gösterdiği tepkilerle yakından ilintilidir. Vakaların %82.3'ünde Uçma yeteneğinin yitirilmesinin ardından yaşanan süreçte belirgin bir post uçuş travması gözlemlenmektedir. Ergenlik yılları artık kaybedilen ve unutulan uçma yeteneğinden kaynaklanan belli belirsiz bir sıkıntı ve yersiz bir arzu ile şekillenir. Fiziksel uyaranlar geçmiş uçma anılarını bilinçaltı düzeyinde tetikleyebilir ve duyuların normalin üzerinde bir canlılıkla algılanmasına sebep olabilir. Çocukluk yıllarından kalan uçma arzusu, kimi vakalarda ergenlik sonrasında bilinçaltında bir tutku olarak varlığını sürdürebilmektedir. Put ile baş etmekte güçlük çeken bireyler, çeşitli algı bozuklukları ve takıntılara yatkınlık göstermektedirler. Başlıca semptomlar arasında taşıtlardan ilk atlama konusunda ısrarcı takıntı, hava durumunu algılamada bozukluk, Partilerde dans pistinde ayakta kalan son kişi olma, alkol ve uyarıcı kullanımı sayılabilir. Uçma bozuklukları, gündelik hayata dair basit farklılıklardan ekstrem ve tehlikeli durumlara uzanan bir çeşitlilik göstermektedir. Çoğu put hastaları sosyal yaşamda sorunsuz ya da ufak tefek zararsız sorunlarla ayakta kalabilmekteyse de ekstrem vakaların dikkatlice gözlenmeleri, ve itinayla ele alınmaları gerektiği açıkça ortadadır. Farklı ülkelerden ve farklı sosyal altyapılardan 3000 put vakası ve 3000 normal katılımcıyla gerçekleştirilen bir araştırma oldukça tuhaf ve beklenmedik bulgularla sonuçlanmıştır. Normal katılımcıların %22.7'si en sevdiğiniz süper kahraman kimdir sorusuna Süperman cevabını verirken bu hastaları aynı soruya %88.2 gibi ağırlıklı bir oranda Clark Kent cevabını vermiştir. Son derece nadir olmakla beraber kime özel vakalarda, ergenlik sonrasında, hatta yetişkinlik döneminde dahi uçma yeteneğinin görülebildiği klinik olarak tespit edilmiştir. Yazan Peggy Asus, çeviren Sona Ertekin